Geçen gün bana dedi ki, sen lahmacunu efendiler. Niye dedim? Ben söylerim mi lahmacunu? Kedileri soyup, kedileri lahmacun yapıyorlarmış dediler. İyi, daha iyi dedim ben. Hoplarız kedi gibi, onu öyle yedir. İnsan ne yerse onun ahlakını alır. Kedi gibi oluruz, yırtici böyle karşılıyoruz. Köpek oluruz, havlarız. Har har har har. har. Hadi havlıyoruz. Çok köpekleri yedik kaliba. Hep havlıyoruz yürümümüz yere. Aramıza kimlik atmasınlar, dünya malı. Büyükler bile okumuş, profesörler, Fakülte bitirenler bile ortaya kemik katıldı mı? Har har har har har har. Liveleri baştan aşağı. Kemik evet, mesela, şu. iki ayaklı elbeler.